Ve Bağımsız Seslerin Güncesi Sesli Meram Karşı Radyo'da başlıyor Sesli Meram 323 Karşı Radyo 195 31 Ağustos 2021 Türkiye'de biz kaydı alırken Bir zafer bayramı Kutlaması telaşesi vardı Ama gel gelelim ki hayatın pek de Zaferlik bir durum söz konusu etmediği Artık çok hafı Bir biçimde karşımıza çıkartılan şeylerden Benzeş Önermelerden Belirgin bir halde gözler önüne seriliyor. Kaç bedel, kaç diyet ve kaç sınavdan geçecek bu ülke diye soracağız. Bir meram, bir arzi hal, bir durum tahayyülü başlıyor. Şimdiki zamana ait işler ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tüfler. Siyaset merkezli bir alternatif ses verebilme gayreti. Sesli Meram'ın kayıt kütüğü karşı radyoda. Olabildiğince yalın bir biçimde var edilmiş olan bu ülke platformunun ya da bu ülke platosunun bizi nereye taşıdığına dair birkaç kelam edeceğiz. Hep eğrilici haller üstünden bezdiren bir tüketme çabası. Aralıksız tehdit ve kötülükle birlikteliği içerisinde bir ülke tezahiri bugün tanımlanıyor. E, memleketin takvim yapraklarındaki her çaba... Her nasıl bir çaba, nasıl bir direnç, ne gibi kötülükle birlikte zaptolunluğu da artık gezinemiyor. Her günün bir öncesinden de daha arıkılan bir kuşatma hali güncelleniyor. Ne ama, ne fakat, ne şöyle, ne böyle, ne şu, ne bu. Hepsi birden bütün devletli kademelerinin tahhülleriyle birlikte kotorulan gün, oluşturulan günce bir ülke tezahürünü talan ediyor. Bütünüyle ve doğrudan kesintisiz olan bir şablana mahkumiyeti ülkenin tescilliğini. Ülke demenin... Artık farazi kaçtı. Eksikliği ve cürümün sürekliliği içerisinde nefes dahi aldırmayan bir memleket pratiğe dökülüyor iş bu sahada. Bütünleşik haller toplamında her güne bir ayrım, her güne apayrı bir nefret, her anına hiç olmadığı kadar çok terör mefhumu düşüyor artık. Evletliğinin abc'si tehdit döngüsü her günü bir deney sahası kılıyor bu ülkenin. Var edilen şablon, süreğen bir baskılamayı, hiç eksiksiz bir nefret, hiddet ve şiddet üçlüsünü, Durmak nedir bilmeyen bir bireyi yok etme ve müşterek bayislerinin talanını ihtiva ediyor. Memleketinin en büyük işlerinden birisi ola gelen, gece başkaldırısının hemen ardından şu güne kadar gelinen noktada aşılan her gün bu bahislerden türetilmiş ve bu esir, kılınmış bir sahneyi göstere gelir. Düzenin o yapıdan çıka gelen, her hamlenin ardışık bir biçimde yaşamı yağmalamaktan ötesine geçip vermediği kendiliğinden ortaya çıkar. Düzen, demokrasi, eşitlik, adalet, hak gibi kavramlarının altına olabildiğince çerçeve koyup yerle bir ederek kendi doğru diye dayattıklarından bir ülke toplamına var edenlerindir artık. Geçen haftanın önemli konularından birisiydi. Evrensel Gazetesi'nden aktarayım. Show TV'de yayınlanan Dildem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme isimli program Kürtçe'ye yönelik ayrımcılığa sahne olur. Konutlar Ayfer Taşçı ve Hayriye Taşçı'nın halaları Türkan Taşçı programı telefonla bağlanıp bağlanmak ister. E, Hala Taşçı yeğenlerine yönelik olarak siz orada ne arıyorsunuz? Sözleri üzerine gerginlik yaşarıp karşılıklı hakaretler sansürlenir. Televizyonun sesini kısmasını istenen, istenen Türkan Taşçı'nın daha sonra sonucu değil de Maslam orada mısınız sorusuna verdiği yanıtta sansürlenin. Ardından da yeğen Hayriye Taşçı'nın konuş tamam konuş dediği duyulur. Hayriye hayır, hayır Hanım bizim de anlamamız lazım diyerek Türkan Aşçı'nın Taşçının hattan alınmasını ister. Kürtçe konuştuğu için hattan aldığı anlaşılır. Yide Mars'tan Yılmaz isimli karakter. Kızları hakaret edemez. Tabii öyle de konuşamaz. Ondan sonra biraz da anlarım ben Kürtçeden. Kesinlikle olmaz. Halayla bir konuşun. Doğru düzgün Türkçe konuşun. Hepimiz anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Yani bir de o dili bilmiyoruz ki biz. Bizlik anlayacağız konuşacağız der. Bunun arkasında biz işte doğulu dili kullanmıyoruz, batılı dili kullanıyoruz falan gibi bir abuklama, subuklama yapar. Aman efendim ben ayırmıyorum aman efendim ben şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum diye kendini korumaya almaya çalışan Didem Arslan Yılmaz, bugün zaten konu değil, haddini bildi Didem Arslan etikete Twitter'da Türkiye gündeminde üst sıraları yerleşmişti. E, neticede Eğreti Haller Üssü'nden yükselen yeni ülke gerçekliğinin tam da o Didem Arslan Yılmaz adlı er, erkan, erkanın ee, ucube fotokopilerinden birisi ekran yüzünün var ettiği kepazı ayrımcılıkla görünür kullanılır Bir gerçeklik gösterisinin ta kendisine dönüştürülen gerçek hayatın meselelerini tartışmaya açtıkları söz zamanı hak ve hukuku tecelli ettirebilir kıldıklarını iddia ettikleri yerde. Bir algın ana dili üzerinde bariz tasarruflara girişmek meseledir. Bücü doğru dilimi mi konuşuyoruz buyurmak? ol Türkçe dil neyse Kürtçenin de aynı benzeş ve doğrudan kökleri buraya ait olduğunu Bariz gözünü, aklını kapatarak kapatmak bahsi, eğreltilikte ise her nedir eğreltilik? Her bir durumda, her bir tehdit olarak görülen ve mevzu olunmasa da derdine dahi düşünmeyeceği zikredilen bir dilin Kürt halkının kendi taahhütlerine en iyi bildirebildikleri mercinin hakir görülmesi, hele ki takvim 2021'i gösterirken düşücü değil midir? Hala bütün bu üstenci taarruz hal ve isteminin kıyısında bir ülkede yurttaşlık haklarının var edilmezliği düşündürücü hiç değil midir gibi uzun ve derdi toplu düşününce bir dolu soru var. Maalesef ki bu sorulara hiçbir yanıt yok. Çünkü Didem Arslan Yılmaz hala televizyonda kendi bildiğini okumaya devam ediyor. Irkçı faşist tayfanın destekleri, pohpohlamaları, aman ne güzel dediniz, çok da güzel ettiniz, maşallahınız var falanlarla filanlarla. Aslında... Türkçenin de ne kadar elastiki olduğu ve hani köklerini oluşturan Farsçasından, Kürtçesinden, Ermencesinden, Rumcasından, Fransızcasından aklınıza gelebilecek pek çok dilden küçük küçük de olsa ya da çok da kalı ve kalı abi biçimde de olsa edindiği, aparttığı dile karşı yani böyle bir kozmopolit yapıya karşı kalkıp sen Kürtçe konuşamazsın, o batılı dili, bu doğulu dili bilmem ne falan gibi saçmalamalara girişmek Hani bir tartışma programının ortasında bile olsa bir insanın ana diliyle kendini savunabilmesinin bunu bir cüret olarak değerlendirip işte baş kaldırıyorlar bilmem ne şöyle böyle diye yazanlar da olmuştu. O arada hattan almak hani Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuksal olarak herkes yurttaşta herkes eşitli falandı filandı. Ne eşitliği varmış ne doğruluğu kalmış. Eğreltilik içerisinde bok içinde yüzüyor memleket. Sesli Meram 323. Başlangıçta konuk ettiğimiz bir isim vardı. The Drum Force One, Sandman parçasıyla başlamıştık. Şimdi ilerleyen şarkısı Closing ve hemen arkasına Shadows, Cracks, Contact Studio'dan karşıladılar.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 Karşı radyoda 195. defa seslenişine, genel anlamda 323. kaydına devam ediyor. Gazete Karınca'dan aktaracağım. Anın Tuşba ilçesine bağlı Lesk adıyla bilinen Kalecik mahallesinde Ermeni mezarlığı geçtiğimiz günlerde arsa sahibi olduğu iddia edilen bir kişinin tarafından iş makineleriyle yerle bir edilir. Mezar taşlarının üzerine toprak dökülürken mezarlıkta bulunan bazı kemikler ortalığa saçılır. 1915 yılında yaşanan soykırım sürecinde Gevaş ilçesinden Ermenistan'a göç etmek zorunda kalan ve daha sonra da soykırım 100. yılında tekrardan ailesinin yaşadığı Vana yerleşen Gayana Gevorken iş makineleriyle yerle bir edilen mezarlığı ziyaret eder. Mezopotamya Ajansı'ndan Bidder Karataş'ın haberine göre Gevorken ziyaret sırasında etrafta saçılan kemikleri elleriyle toprağa tekrardan gömer. Ziyarette gözyaşlarını tutamayan Gevorkyan yaklaşık 6 yıldır kentte yaşamasına rağmen böylesi bir olayla ilk defa karşılaştığını söyler. Soykırım döneminde göçülmek zorunda kalan Ermenilerin mezarlarının da şu an yok edilmek istendiğine dikkat çeken Gevorkyan sözlerini şöyle sürdürür. Bana sürekli Ermeni misin? Ne güzel. Keşke gitmeselerdi. Buralar cennet oluyordu diyorlar. Buyurun bir de buraya bakın. Cennet mi yoksa cehenneme karar verin. birçok Ermeni hala dedelerinin yerine mezarlarını arıyorlar. Hollanda'dan dün beni arayan bir kadın, dedesinin yaşadığı köyün ismini söyledi. Araştırdım, Erciş'te çıktı. O kadının babası kızından dedesinin mezarını bulmasını rica etmiş. Buraya gelecek olanlar da bir gün, burada dedelerimizin mezarı var derler ama gelip böyle bir manzarayla karşılaşacaklar. Hiç olmazsa ölüleri saygılı olsunlar. Kazılan yerlere evlerin yapılacağını belirken, geborken, Mezarların üzerine ev inşa edilmemesi gerektiğini vurgulayıp şunları söyler. İçim kan ağlıyor. Aynısını Azerbaycan'da Ermeni mezarlarına yapıyorlar. Ben halkından ricam artık mezar ve kiliseleri kazmasınlar. Ayakta dursun ki gelen Ermeniler üstünde bir mum yaksın, dua etsin, ziyaret etsin. Bu çok acı bir durum. Asla unutmam. Mezarlığın ilk defa makinelerle kazamasını gördüm ve bana çok acı verdi. Kim karar verdiyse ona sormak istiyorum. Kendi mezarları olsa ne tepki verirlerdi der. Kalecik Mahallesi'ne yapılan toplu konut inşaatı sırasında var edilmiş olan cerahatin tümü cüretle çıka gelen kötülüğün dökümü yukarıdaki gibidir. Bir asrın üstüne eklenmiş olan altı koca yıl geçtikten sonra halen mezarında bile rahat ettirilmeyen bir Ermeni kimliğinin var edilmesi düşündürücü hiç değil midir? Harse sahibinin inisiyatifi doğrultusunda kendisi tarafından var edilmiş olan bir talan düşündürücü değil midir? Yerin üstündeki insanı hiç değer vermeyen hiç ama hiçbir kimliğe yani tek bir an olsun ötekileştirmeden sözünü var demeyen bir devletle akla söz konusuyken üstüne bu mezar talanı gibi vandallık her neyi iyileştirebilir ki sahiden ama sahiden. Bir asırdan uzun bir süredir bağlantıları kopartılan ve birbirleriyle ayrıştırıldıkça düşman bildirilen, görülen ve aksettirilen Ermeni'nin Türk ile Kürt dili arasındaki daha nereye kadar kopartılacaktır? Gayone Gavorkian'ın bahsettiği gibi bu mezarlıkta bir Müslüman mezarlığı olsaydı saiden tepkiler ne olurdu? Yüzlerce insana ait bir kabristandan artık alana dahi eziyet etmeyi kendilerini hak olarak bilen, hak olarak gören kesimler karşısında hayatın hali nice olur. O yüzleşmek bir yana enikonu o sözde bahsıyla geçiştirilen soykırılma bundan daha ağır bir kanıt, bir ilave söz konusu edilebilir mi? Saiden ama sahiden çünkü... Hani bir yandan da baktığınızda artık memleket tarihinin neye dönüştüğü ya da bu izin, bu işin neye aksettirildiği karşımıza çıkıyor ki bu oldukça düşündürücü, oldukça egzantrik ve oldukça deneysel bir manayı karşımıza çıkartıyor. Hani bir asır ve altı yıl geçmiş üstünden soykırımın ve hala inatla ona devam ediyoruz ve bu inadımızla beraber size yaşama payı bırakmıyoruz diyebilme cüretinin var ettiği şey kötülük. Bir anlamda birazdan deyimleyeceğimiz gibi Dersim yangınlarında söz konusu olacaktır ki bir mezarlığa tahmin edemeyen Ermeni kimliği işte bir Kürd'ün diline tahmin, tahmin edemeyen o televizyondaki ekran yüzü ya da işte Dersim dağlarında Kürd'e Alevi'ye yani muhakkak siz dönmesiniz Ermenisiniz falan bahsiyle beraber kurula gelen kimi zaman eşkıya kimi zaman hain. Kimi zaman bölücü PKK örgütü bilmem nesi falan filanı diye geçiştirilen ya da bir etikete illa sıkıştırılmaya çalışılan hayat tecrübesinin karşısında sahiden kim ama kim neyi fark edecek ve bunca yıkımın karşısında nasıl söze karışacak cidden düşünmemiz gereken bir araftayız. Hani soykuruma dahil bir kanıtı buluyorsunuz inkar ediliyor. Kürt diline hakaret ediliyor diyorsunuz. inkar ediliyor. Dersim yangınları şu şu sebepten çıktı diyorsunuz. Bizati asker çekiyor bugün bayram diye. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Ne güzel kutlayabilenler Bu çürümüşlüğün içinde hangi zafer neyin zaferini kutluyoruz. Onu da bilmiyoruz ama. E, yani böyle birbirlerini tamamlayan ve birbirlerini eksen e, kayması içerisinde yeniden yeniden var eden bir tümseyin içerisinde giderek çukurlaşan bir ülke karşımıza çıkıyor onların hepsinde de değineceğiz tabi ama hani soluk alıp verdikçe bunları da sorgulamanın enzemliliği bir kere daha karşımıza çıkıyor. Shadows, Said Chi Context Oduyan hemen arkasında Hospital Records Seventeen, Pixie Cola'nın featuringiyle Might Kiss. Burada olacak. Sesli meram. Karşılarda da Merhaba. You need it for Resimde yaklaşık 14 gün, yani 2 hafta boyunca yangınlara müdahale. Ancak geçtiğimiz gün, pazar günü gerçekleştirilir. 1915'ten 37-38 yıllar arasında alanlardan günümüze kadar sabık devlet hakkının yol verdiği her türden yıkım sahnesi olmuş bir sahada o yangın sönümlenecek mi, onca kötülüğe karşı hayat ne olacak diye sorduk. Ve maalesef yanıt manıt alamadık. Şöyle bir gudubetlik dışında. inanılmaz dehşet verici bir biçimde bunu kabul ediyorlar ve bir biçimde bu dağları biz yaktık diyorlar kötülüğün temsili dağları biz yaktık derken var edilen cüret, hani seksist küfür bir yana olmakta olan ve hala süreyen yangınların müsebbibi olanların hesapsız halleri bir zafer bayramı kutluyorlar ne fena nasıl fena ee, Tarkan iki satır dersim yazdı diye Etmedikleri hakaret, başına toplanmadık, işte ırkçı, şu bu, kalmamış, göz yobaz bir Türkiye portresi çıkıyor en kemalistler, en bizim abi bu memleketçiler, kafasını kesen, kafa kesen eşit benzeri olan, bir tek bunun kendilerinin farkında olmadığı ırkçılar, layıkça amcalar, teyzeler, dayılar, halalar, Tarkan memleketle tanışmış, vah ki onca zaman bu ülkeyi anlattıklarına demiştim, ancak 6 kişi fark etmiş, önemli değil, zaten bizde fark edilsin diye, Anlatmıyoruz çünkü hani fark etmemek bir tercih haline dönüştü. Fark etmemek ve ustan uzak tutup da hani bir şeyler oluyormuş ama bizde mi oluyormuş, başka bir yerde mi oluyormuş, yanılsamasına bir Matrix'teymişiz gibi zannetmek. Hangi Matrix, what is the Matrix? Ee, öyle bir şey kalmadı çünkü bugün Kürdistan'da işte Bedlis'inden tutun da işte derse kadar birçok coğrafyada Coğrafi noktada yangınlar vardı ve maalesef bunların hiçbirine müdahale edilmiyor ağırlıklı olarak. İşte yakıldıktan sonra terörle mücadele kapsamında hmm. deniliyor. Ya da şunun yüzünden ya da bunun yüzünden diyor. E, Dersim Araştırma Merkezi'nin en son attığı dün tweetlerden birisinde e, kamuoyu baskı sancak nihayetlendirdiği işte şu sebeple bu sebeple değil nihayet yangınlar durdurulmaya çalışılıyor diye söylüyor. Ama insanların kendi telaşları ve kendi çabalarının dışında mesela Dersim Sultan Baba Dağı'nda yangında daha keçileri görüntüleniyor. E, peribadisi yanmaya devam ediyor. Yayladere, Holhol, köyü ve Harsek Mezrası foydanın Kroş bölgesinde meydana gelen orman yangını sürüyor. Yangın çıktığı alanın sarf ve dağlık olması nedeniyle karadan müdahale zorlaşıyor. Onun işte tepeden o askerin bir tane terörist kalmadı. Homo hüf falan diye ettiği o yerde. Hani hangi terörist? Niye terörist? Niye terörist? Nasıl oluyor bu işler? Onu da herhalde onlar biliyordur. Biz bilemiyoruz ya da bilmediğimiz şeyler var. Bir anarşist, bir sıradan bir yurttaşın fark etmeyeceği kadar demek ki orada terörist varmış da işte falan. Terörist daha daha keçisi mi? Terörist orada yaşayan bir avuç köylü mü? Terörist orada yaşayan işte Yaşamaya gayret eden doğal yaşamdaki varlıklar mı yoksa bitkiler mi kim terörist nasıl terörist niye terörist hiçbir şekilde yanıt yok kalbim ve dualarım dersime diyen Tarkan'a işte karşılık verilen o hakaretlerin bir benzerini işte bu dersim araştırmaları merkezi tabelasının paylaştığı Twitter sayfasında da görebilmek mümkün. Facebook'ta daha beterleri var ismini ver adresini ver yolunu ver yordamını verler var. Ha, baştan beri ne anlatıyoruz? Dedem Arslan Yılmazlar, Gayane Göborg Yanım, Van'dan tespiti ya, Birazdan işte Berkin Elvan'la ilgili söyleyeceklerimiz Hepsi birbirini tamamlıyor. Hepsi birbirinin Üstüne geliyor. Dikenden aktarayım Ölüm orucunun ardından hayatını kaybetmiş Ebru Timti annesine kimlik kontrolü Yapan polis ee, Ben öldürdüğünüz çocuğun annesiyim diyen Berkin Elvan'ın annesi Gülşüm Van'a Bir polis ben mi öldürdüm? Öyleyse yapmışım diye böyle çakkadanak Yanıt veriyor Allah da onu bildiği gibi yapsın. Fatoş Erdoğan anlatır 98 haberden. 98haber.net'ten Fatoş Erdoğan aktarımıdır. E, Gülşümevan kendisini kontrolü kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere kimliği soruyorsunuz. Tanımıyor musunuz? Öldürdüğünüz çocuğun annesiyim der. Bir polis de Gülşümevan'a ben mi öldürdüm? Öylesi iyi yapmışım yanıtını verir. Bir çocuğun canı çalınır. Güp gündüz bir çocuğun hayatı hakkına kast edilir. Yetmiyor bunlar. Davasında adalet bir türlü tecelli ettirilmez. Eksik koy, gedi koyulan arkaza kollanan hep o katil memurun ta kendisi olur. Bir tabi bir zulüm döngüsü bütün bu erelti hal içerisinde güncellenir. Ne adalet vardır ne de Berkin Elvan'ın ailesinin en ufak bir taziye çabası. Yakalandığı zikredilen her fırsatta bu tahakkümet mahal ve pratiklerinin dönüp dolaşıp bir kere daha yinelendiği ülke gerçek kılınır. En son kanıtlardan birisi de Avrupa Avukat Ebru Timti'nin birinci yıl dönümünde var edilir. Ben mi öldürdüm öyleyse iyi yapmışım gibi bir cümle karşılığı zulmün devamlılığıdır. Zaten hani başından beri anlattığımız gibi motomat devletli aksanının cisimleştiği keskin bir halle bir acıya bir kere daha ket vurulur. Gülsüm Elvan'a reva görülen bu utanç karelerine son birektir Hiçbir biçimde hesap vermeyecek olduğuna kâhne olan aklın tezahürü olarak çıka gelen hemen her çıkış kötülüğün artık kitabemin normatif haline dönüştüğünde simgeleştirir bu ülke hep böyledir hep bu hallerin reynidir. İyi de daha nereye kadar? Saydan düşünmek isterseniz önemli kırılmaların arafındayız. Might Kiss, grave in puddles hemen arkasına Mesdos, new places, smute and grovla finale doğru uzanalım. It's cold Küçük bir örnek verelim. Hüseyin Sözlü diye bizzat Atatürk'ün çıkardığı Tunceli kanununa rağmen dersim değişine mi inanacağız yoksa yarın atacağın Atatürk vurgulu 30 Ağustos Zafer Bayramı zımbırtısın ama ne çukur bir adamsın sen sözde Tarkan demiş. Sözde Tarkan mı diye gol gol geçiyorlar. Lan adamın adı Tarkan. <gülüyor> Sıbıç o diye diye bir genel başkan. Baş danışmanı diye bir zatı muhterem Hüseyin Sözlü denen abuk sabuk beyefendi inanılmaz. Bu kadar salak, bu kadar saçma sapan, bu kadar çukurun dibi böyle bir memlekete nasıl vardık, nasıl ulaştık bunun derdine tasasına düşelim hep birlikte. Eğril teallerin toplamında bir ülke var ediyor artık. Hayat muhlak bir mesele dönüştürürken var edilen yaralar için hiçbir hesap verilmiyor artık. Genel geçer değil doğrudan sırf şu yukarıdaki örneklerde olduğu gibi Kürt-Ermeni-Alevi hedef kılınıyor. Dilinden canı yakılıyor. Sesi ve artık alan ruhlarının huzuru kaçırılıyor. Yaralara tuz dökmek kesintisiz kılınıyor. Cerahat bir biçimde güncellenen her hamleyle hayatı biraz daha zapturap dalıtına alıyor. Bir buna vesile kılınıyor. Onca rezil bunca kebaze hallerin toplamında eğrelti bir toplumun dinamikleri bile ediliyor. Tümden müştereklerimizin bütün bu tarzlarla yıkımı şekillendiriliyor. Okurdun, Erminin, Ermeninin, Alevinin burada yaşamaya devam diyen başkaca kimliklerin hayattaki varlıklarına ketler vurulmaya devam alınıyor. Bütünüyle bir biçimde yaşatmazlık bir asır sonra tekrardan bina alınıyor. Her şey gelip geçiciyken şu üç günlük dünya tezahürü toprak aslında kimsenin değilken hala bu ağır tahakküm etme halleridir erettilik. Topyekun yaşama karşılıklı eret hal. Birbiri içine geçişken, dönüşen ve yıkımın ta kendisine ulaşmak ailesinde başkasını barındırmayan bir yer ülke değildir, kalamayandır. Yaşatılan her bahset bir defa daha bu bahsin teyididir. Bir memleket bir kere daha ağır şablonların var ettiği cürümlere rehin, bütün o erelte hallimlere mahkum kılınıyor. Kısa bir süreliğine değil doğrudan ve hiç kesintisiz bir biçimde çürütme, eksiltme ve tahakküm et mahallerine rehin bir yere koşuluyor. Bir kere daha, daha kaç keredir, daha kaç kimliktir, kaç sınavdır, kaç bedeldir, kaç diyettir. Anlattığımız şey ya da vurguladığımız mesele hepimizin ortak hikayesinden arta kalandı. Rahatsızlık verdiysek ne mutlu bize emestos, olay gibiyle veda edeceğiz. Smooth and Groove Records'dan yayınlanan uzun çalarından. Bahsettiklerimiz ya da anlattıklarımızla beraber bütün hepsi burada natura. Emestos'un albümünün adı. Orada zaten hakikat kendiliğinden ortaya çıkıyor. Ya da duyabildiğimiz seslerle ortaya çıkıyor. Biz de Sesli Meram'da bunun gailesindeydik. Kulak verenlere bin şükranlar. Sesli Meram.